Diyanet İşleri Başkanlığı Sular Asrı Saadet Yazan Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asrı Saadet'te Önceki Bölüm Şu dakikadan sonra onun kızlarıyla ilişkinizi keseceksiniz. Utbe, Uteybe, dikkatle dinleyin beni. Derhal gidip nişana attığınızı Onun kızları Rukiye'yi de Ümmü Gülsüm'ü de istemediğinizi söyleyeceksiniz Ne biçim adamsın sen Kendine gel o senin yeğenin Yeğenimmiş Dinimizden dönen biriyle benim akrabalığım olamaz Hanginiz az önce Boğaz Anan devenin işkembesini getirip de O secdiye kapandığında Üstüne koyana? <gülüyor> sen Amr bin Hişam Sen Ükbe ve sen Ümeyye Bir de bu kavmin şereplileriyiz diye ömürsünüz. Yaptıklarınız nerede? Şeref ve haysiyet nerede? Asıl adıyla Ebul Hakem ama Müslümanlar arasında bilinen adıyla Ebu Cehil, insanları tehdit etme görevini üstlenmişti. Herkese ayrı tehditler yağdırıyordu. Eğer itibarlı biri İslam'a girmişse ona gider ve şöyle derdi. Sen, senden daha hayırlı olan babanın dinini bırakıp onun fikri hiçe saydın, ve şerefini düşürdün öyle mi? Andolsun biz de seni ahmaklardan kabul edeceğiz. Seni işe sayacağız ve şerefini kaybedeceksin. Eğer Müslüman olan ticaretle uğraşan bir kimse ise ona şöyle diyordu. Vallahi ticaretin durgunlaşacak, kazancın azalacak, seni iflas ettireceğiz. Müslüman olan kişinin herhangi bir dayanağı yoksa, fakirse veya köleyse öldürülmesi gerekiyordu ama ölümünün kalanları korkutması gerekirdi. Bu yüzden kolay bir ölüm değil, acılar içinde olması gerekirdi. Yasir ailesi de bunlardan biriydi. 10. bölüm. Kureyş müşrikleri Müslümanları dinlerinden döndürmek için onlara akıl almaz işkenceler yapmaya başlamışlardı. Ramda adı verilen Taşlık bir bölge vardı. Güneş yükseldiğinde buradaki taşlar iyice ısınır adeta bir fırına dönerdi. Mahsum oğullarının azılı müşrikleri burada köle olan Müslümanlara eziyet ediyorlardı. Yetmişine merdiven dayamış olan köle Yasir, eşi Sümeyye, oğulları Abdullah ve Ammar işkence görmekteydi. Tam bu esnada Resulullah geldi. Heh. İşte! Başınıza bu belayı saran kişi de geldi. Peygamberimiz onların bu halini görünce çok üzüldü. Sabredin Yasir ailesi. Sabredin Yasir ailesi. Sabredin Yasir ailesi. Sizin mükafatınız cennettir dedi şöyle ekledi. Allah'ım Yasir ailesine rahmet ve mahfiretini ihsan et. Müşrikler, İslam'ı seçen esirleri kimi zaman kızgın demirlerle dağlar, kimi zaman su dolu bir kaba başlarını sokarak boğulmasına yakın çıkarır, kimi zaman da kızgın taşların altında ezerek onları işkence ederlerdi. Bundan sıkıldıkları veya yoruldukları zaman bu işi bırakır ama asla merhamet göstermezlerdi. Yaşı ileri olan Yasir, bu işkencelere dayanamayıp ruhunu teslim etti. Fakat bu ölüm, müşriklerin kinini söndürmemişti. Sıra yaşlı ve zayıf bir kadın olan Sümeyye'deydi. Sümeyye'nin sahibi, bu görevi yeğeni Ebu Cehil'e devretmişti. Lat ve Uzza'ya inandığını söyle kurtul. La ilahe illallah. Bak, kocanın başına gelenler senin de başına gelecek. Muhammed'e inanmadığını söyle kurtul bu eziyetten Muhammed ancak Allah'ın elçisidir <gülüyor> Sen Muhammed'in cemaline aşık olmuşsun Onun için fazla yaşlı değil misin? Yaklaş istediğini söyleyeceğim <gülüyor> Geldim hadi söyle diyeceğini Lanet kadın Allah senin hakkından gelecektir Ondan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür. Ver şu bana. Ben sana gösteririm. Al La ilahe. illallah. Anne. Yasir ve Sümeyye İslam'ın ilk şehitleri oldular. Ammar gözleri önünde anne ve babasının öldürülmesine dayanamayarak onların Müşriklerin istediklerini söyledi ve serbest bırakıldı Ancak yüreğine bir kor düşmüştü Peygamberimizin yanına koştu Peygamberimiz Ammar'la karşılaştığında Onun sırtında yanık, vücudunda ise kamçı izleri vardı Onu bu acılar içinde görmeye dayanamadı Ammar, şükür ki kurtulmuşsun, dedi. Vallahi kurtulmadım ya Resulallah. Peygamberimiz ona niçin böyle dediğini sordu. <gülüyor> Beni senden vazgeçmeye mecbur bıraktılar. Lat <gülüyor> ve Uzza'nın senin dininden hayırlı olduğunu söyledim. Peygamberimiz Ammar'a bunları söylerken kalbindeki işlerin nasıl olduğunu sordu. Kalbim imanla doluydu. Dinime bağlılığım demirden daha sağlamdı. Ama annemle babamı gözlerimin önünde öldürdüler ya Resulallah. <gülüyor> Peygamberimiz, üzülme sen tepeden tırnağa imanla doluydun. Onlar yine böyle işkence ederlerse yine söyle ve ellerinden kurtul dedi. Ammar bin Yasir hakkında Nahl suresinin 106. ayeti nasil oldu. Rabbimiz şöyle diyordu.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 İşkence gören esirleri satın alıp özgürlüğüne kavuşturuyordu Bu duruma şahit olan babası bundan rahatsızdı Oğlum son günlerde birçok köle aldığını duydum Aldıklarının çoğu zayıf ve güçsüz Sen akıllı bir tüccarsın Neden daha genç ve daha güçlülerini tercih etmiyorsun? Baba ben onları kendime hizmetçi olarak almıyorum Onlarla aynı Allah'a iman ettik Ve onlar bu sebeple eziyete uğruyorlar benim derdim onları kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak Olacak şey mi? Bir kere ne kadar dinara mal olur bilmiyor musun? Azat etmek için mi oluyorsun? Bu ne saçmalık? Benim gayem Allah'ın rızasını kazanmak baba Ebu Bekir yetiş Ümeyye bin Halef Bilal'i öldürmek üzere Ne diyorsun? Kaç gündür işkence ediyordu Bugün göğsüne iki adamın zor taşıdığı kocaman bir kayayı kondurdu İmanından dönene kadar başından ayrılmayacağını söylüyor Bekle hemen geliyorum Bunu al ve Ümeyye'ye git Parayı görünce dayanamaz Ne isterse ver Bilal'i kurtar onun elinden Hemen gidiyorum Heh. Ölümün ışığında bir köle daha <Sessizlik> <Sessizlik> Ümeyye şu zavallı hakkında Allah'tan korkmaz mısın? Daha ne zamana kadar ona işkence yapacaksın? Benim bir suçum yok. Onun itikadını senin arkadaşın Ebu Bekir bozdu. <gülüyor> Kölem olarak onu doğru yola getirmek bana düşer. Ebu Bekir onu senden satın almak istiyor. Ne kadar teklif ediyor? <gülüyor> Alda bak. bak. Hmm. Bu köle için iyi bir para. Zaten artık işe yaramaz. Kölelerimize göre esirler cezalandırılırken satılamaz. Bu artık yaşayan bir köle değil. Canı çıkmak üzere. Al götür onu. Benim için karlı bir alışveriş oldu. <gülüyor> hadi, hadi Bilal. Ses ver lütfen iyi misin? Hadi. Allah bir... Allah bir... <gülüyor> gel kardeşim. Gel. Sarıl bana. Biraz su vereyim sana. Al içi. <gülüyor> Allah, o zalimlerin elini bırakma kimseyi. Yeni bir dinin ortaya çıktığı tüm Arabistan'da duyulmuş, insanlar peygamber olduğunu söyleyen bu zatı merak eder olmuşlardı. Bunlardan biri de Devs kabilesinin meşhur şairi Tufeildi. Vakit kaybetmeden Mekke'ye geldi. Fakat yolda bu adamın sihirli sözler söylediğine ve insanları büyülediğine dair sözler ulaştı kulağına. Ve kendini korumak maksadıyla kulaklarına pamuk tıkayarak onu görmenin mantıklı olduğunu düşündü. Kabe yakınlarında bir yere oturarak geleni gideni izlemeye başladı. Şuradan geleni geçeni görebiliyorum. Oturup bekleyelim bakalım istediğimi bulabilecek miyim? Şuradaki adam değişik bir ibadet sergiliyor. Hem eğiliyor hem secde ediyor. Bu nasıl bir ibadet? Şimdi de Kabe'yi tavafa başladı. Hey Muhammed! Bugün gökteki Rabbin neler fısıldadı sana? Aradığım <gülüyor> adam bu olmalı. Yakınlaşıyorum. Kulaklarımı tıkayım ki bana büyüsü tesir etmesin. <gülüyor> Aman Allah'ım. <gülüyor> Yine de duyuyorum söylediklerini. Kulaklarımı tıkamam bir işe yaramadı. Ey Tufeyl. Devs kabilesinin büyük şairi Tufeyl. Sen neden korkuyorsun? Onca şiir dinledin. Onca şiir yazdın. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilirsin. Bir dinle bakalım. Yanlış şeyler diyorsa kabul etmezsin. Ama ya gerçekten peygamberse... Tufeyl, peygamberimizin yanına geldi, onunla tanıştıktan sonra İslamiyetle ilgili sorular sordu ve Müslüman oldu. Sonraki yıllarda kulağına pamuk tıkayarak Kabe'ye gelişini tebessümle hatırlayacaktı. Resulullah, ondan kabilesine dönerek İslam'ı anlatmasını istedi. O da büyük bir aşkla kavminin yanına döndü, ancak kimseden olumlu bir cevap alamamıştı. Ya Rasulullah. Kavmim iflah olmaz bir kabile. İnanmamakta direniyorlar. Dua et de Allah onları helak etsin. Peygamberimiz onun bu isteğini gülümseyerek karşıladı ve dua etmenin kötülüğünü anlattı. Sabrederek kavmini İslam'a davet etmesi gerektiğini söyledi. Tufeil'in artık ağır bir görevi vardı. Azimle bu işe devam etti ve onun sayesinde pek çok devsli Müslüman oldu. Müşriklerin gayesi insanları korkuyla bu dinden döndürmekti. Ancak kimsenin inancını değiştiremiyorlardı. Üstelik günden güne sayıları çoğalıyordu. Bu durum Kabe'ye putları ziyarete gelen hacıların azalmasına, dolayısıyla kazançlarına zarar verebilirdi. Durumu Hz. Muhammed'in amcası Ebu Talip'le konuşmaya karar verdiler ve ona kardeşinin oğlu ile aramızda hüküm ver dediler. Bunun üzerine Ebu Talip, Peygamberimizi çağırtı ve konuşmaya başladılar. Bunlar senin kavmindendir. Senden anlayışlı olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme. Peygamberimiz ne istediklerini sorduğunda, onlar şöyle dediler. Bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım. Bunun üzerine Peygamberimiz, ''Söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir sözü söylemeye ne dersiniz?'' dedi. Bunu duyan Ebu Cehil atıldı. ''Babana rahmet, elbette. Onu, hatta on katını bile söyleriz.'' Peygamberimiz, ''Öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur.'' deyin, buyurdu. Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter? Hadi kalkın bu adamla anlaşamayacağız. Müşrikler bu sefer daha sert bir dille Ebu Talib'e yeğenine sahip olmasını yoksa işin farklı boyutlara varacağını söylediler. Ebu Talib yeğenini karşısına alıp şöyle dedi. Dinle Muhammed. Bana da kendine de acı.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 ...odadan çıkmak üzere yöneldi. Yeğeninin üzüntüsüne dayanamayan Ebu Talib'in ağzından... ...şu cümleler döküldü. Gel kardeşimin oğlu gel... ...istediğini söyle. Vallahi ben seni hiçbir zaman onlara teslim etmem. Hiçbir şeyde beni sana destek olmaktan alıkoyamaz... Amcasının bu desteğiyle peygamberimizin yüreği ferahlamış, yüzü tekrar gülmüştü. Ancak müşriklerin onunla ilgili daha pek çok planı vardı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Kıyanet İşleri Başkanlığı sundu.